Bahşet'in Çağrısı. Yazan: Jack London. Seslendiren: Burak Aşkım. Bak, gazeteleri okumazdı. Okusaydı yalnızca kendisinin değil, Puget Sound'dan San Diego'ya dek güçlü, uzun ve sık tüylü tüm kıyı köpeklerinin başında dolanan beladan haberi olurdu. Bütün gemi ve nakliyat şirketlerinin yeni buluşunu dünyanın dört bir yanına avaz avaz duyurduklarını bilirdi. Çünkü Kuzey Kutup bölgesinin karanlığında körü körüne dolaşan insanlar sarı bir maden bulmuşlardı. Binlerce kişi bu sarı maden için kuzeye akın ediyordu. Bu insanların köpeğe ihtiyacı vardı. Ağır ve yorucu işlerin üstesinden gelebilecek, kara kışa dayanabilecek, uzun tüylü, iri ve kuvvetli köpeklere. Bak, güneşin kucakladığı Santa Clara Vadisi'ndeki büyük bir evde yaşıyordu. Yargıç Miller'ın yeri denirdi buraya. Yoldan içeride, ağaçların arasına gizlenmiş, ancak dört bir yanını dolanan geniş verandanın sık dallar arasından lekeleke leke göründüğü bir evdi bu. Geniş çimenlikler arasından ve uzun kabak ağaçlarının birbirine dolanmış dalları altından kıvrılarak uzanan çakıllı araba yoluyla ulaşılırdı eve. Arkadaki her şey önde görünenden daha büyüktü. Bir düzüne seyisle delikanlının çalıştığı geniş ahırlar, asmalarla sarmaş dolaş dizi dizi hizmetçi kulübeleri, göz alabildiğince uzanan düzgün sıralar boyunca küçük çiftlik binaları, uzun asma çardakları, yeşil çimenler, meyve ve çilek bahçeleri… Bütün bunlardan başka, Artezyen Kuyusu'nun pompa dairesi ve Yargıç Miller'ın oğullarının sıcak gün boyunca serin kalabilmek için içine girdikleri su dolu kocaman beton bir havuz. Bütün bu uçsuz bucaksız topraklara, bu sonsuz zenginliğe kayıtsız şartsız egemen olan tek varlıktı bak. Burada doğmuştu. Ömrünün 4 yılını da burada geçirmişti. Baktan başka köpekler de vardı kuşkusuz Yargıç Miller'ın malikanesinde. Böylesine büyük, böylesine geniş bir yerde, başka köpekler olmadan olmazdı elbette. Ama onların hükmü yoktu. Gelip geçiciydi hepsi. Onlar kalabalık köpek kulübelerinde otururlar ya da Japon finosu Tut veya tüysüz Meksikalı İzabel gibi hanım hanımcık evin karanlık köşelerinde gözden uzak yaşarlardı. 40 yılda bir boyunlarını dışarı uzatan, ender toprağa basan garip yaratıklardı bunlar. Pencerelerden kendilerini kollayan süpürgeler, sopalarla donanmış bir hizmetçi ordusu tarafından korunan Toots ve Isabelle, ürkütücü havlamalarla gözdağı veren en az yirmi av köpeği vardı çiftlikte. Ama bak ne bir ev ne de bir çoban köpeğiydi. Krallığın tümüne sahipti o. Yüzme havuzunun içine dalar ya da yargıcın oğulları birlikte ava giderdi. Uzun akşam ve sabah gezilerinde Molly ve Alice e, yani yargıcın kızlarına eşlik eder, kış geceleri kitaplığın gürül gürül yanan şöminesi önünde malikane sahibinin ayakları dibine uzanır, yargıcın torunlarını sırtında taşır ya da onları çimenlerin üstünde yuvarlar, ahırların yanındaki çeşmeye kadar hatta daha ötelere, çayırlara ve çilek bahçelerine uzanan tehlikeli maceralarında önlerine düşüp onlara koruyuculuk ederdi. Av köpeklerin arasında her şeye tepeden bakan bir edayla böbürlenerek dolaşır. Toots ve Isabelle ise kafasını çevirip bakmazdı bile. Çünkü o kraldı. Yargıç Miller'ın bölgesinde insanlar da dahil, sürünen, yürüyen, uçan tüm yaratıkların kralıydı. Yargıcın hayattaki her şeyi olan Sen Bernard soylusu Elmo'nun oğluydu bak. Her şeyiyle, huyuyla, suyuyla, tipiyle babasına çekmişti. Ama yetmiş kiloluk haliyle bile babasının yanında küçük kalıyordu. Çünkü annesi Şep bir İskoç çoban köpeğiydi. Ama yine de yaşamın zenginliğinden ve çevresinde uyandırdığı saygıdan gelen bir gururla bu yetmiş kilo gerçek bir kral edasıyla salınmasına yetiyordu. Yavruluğundan bu yana geçen dört yıl boyunca besili bir soylu yaşamı sürmüştü. Kendine büyük bir güveni vardı. Hatta çevreden kopuk yaşamalarından dolayı arada bir taşralı beylerde görüldüğü gibi biraz da kendini beğenmişti. Üzerine titrenilmiş diğer av köpekleriyle kıyaslanınca çok da şımartılmamıştı. Ama o her şeye rağmen kendini kurtarmış, ayakların üstünde durmayı başarmıştı. Hele avlanmayı çok iyi becermiş, açık hava gezintileri ve eğlenceleriyle, güçlü kaslara sahip hale gelmişti. Soğuk suyla yıkananlarda olduğu gibi su sevgisi onun için kuvvetli bir ilaç, bir sağlık koruyucusu olmuştu. İşte 1897 sonbaharında Klondike'de bulunan zengin maden insanları dünyanın dört bir yanından buzlarla kaplı kuzeye doğru sürüklerken bakın bu kurulu köpeğin içinde bulunduğu durum buydu. Ama bak Gazeteleri okumamıştı ve bahçıvan yamaklarından biri olan Manuel'in hiç de hoşlanılmayacak bir dost olduğundan da haberi yoktu. İtalyan usulü piyangolara ve şans oyunlarına düşkün olan Manuel bu günahlardan hiç yakasını kurtaramıyordu. Tam bir sistem kölesi olan böyle biriyle dost olmak bakın en büyük tarihsizliğiydi ve bu da onun kötü sonunu hazırlıyordu. Çünkü kumar oynamak için para gerekiyorsa ki bir bahçıvan yardımcısının ücreti bir karı ile birkaç çocuğun bakımından fazlasını karşılayamazdı. Manuel'in ihanetinin unutulmaz gecesi yargıç üzüm yetiştiricileri birliği toplantısındaydı. Çocuklar da bir spor kulübü kurmak için kendi aralarında toplanmıştı. Manuel'in bakla birlikte meyve bahçesinden geçtiklerini kimse görmemişti. Gezintiye çıktıklarını sanıyordu bak. Ve bir kişi dışında kimse onların «Kalıç Parkı» diye bilinen bir ara istasyona girdiklerini görmemişti. Bu adam Manuel'le konuştu. Ve aralarında paralar şıngırdadı. Yabancı, «Deslim etmeden önce malı bağlasaydın keşke!» dedi ters ters. Manuel kalın bir ipi bakın boynuna geçirdi. Tasmanın altından iki kere doladı. «İpi bir büktün mü?» Hepten kesersin nefesini. Yabancı homurdanarak doğruladı Manuel'i. Boynuna sıkıca bağlanan ip bakı çaresiz bırakmıştı. Kimsenin duymadığı ama feryatları içinde yankılanan bir gururla kabul etmişti bak bu durumu. O da biliyordu ki kendinden daha akıllı olanların bir bildiği vardı elbet. Yalnız ipin ucu yabancının eline geçince gözdağı verircesine homurdandı. Hoşnutsuzluğunu belli etmişti yalnızca. Bak için düşüncesini belirtmek demek, emretmek demekti. Kendine olan güveni bunun böyle olduğuna inandırmıştı onu. Ama bak hiç de beklemediği, alışmadığı bir davranışla karşılaşmıştı. Yabancıya hırlar hırlamaz, boynuna dolanan ip bir anda daralmış, nefes alamaz olmuştu. O öfkeyle adamın üstüne atladı. Ama yabancı onu daha havadayken boğazından sıkıca kavrayıp becerikli bir büküşle sırtüstü yere fırlattı. Sonra ip acımasızca gerildi. Bak dili dışarı sarkmış, geniş göğsü soluk soluğa, kudurmuşçasına boğuşuyordu. Bütün yaşamı boyunca hiç bu kadar kızmamıştı. Ama gücü azaldı, gözleri buğulandı ve tren durup iki adam onu yük vagonuna attıklarında... Hiçbir şeyin farkında değildi. Bir süre sonra kendine geldiğinde dili acıyor, boğazı yanıyor ve vagona benzer bir yerde sallanarak gidiyordu. Bir geçidi geçerken lokomotifin acı ve kısık düdüğü her şeyi iyice ortaya döküvermişti. Bak daha önceleri çok kere yargıçla birlikte yolculuk yapmıştı. Ama içinde bulunduğu şu yük vagonu önceki rahat yolculuklardan çok farklıydı. Kirpikleri aralanan bakın gözleri kinle doluydu. Bu öç duygusu ile dolu gözlerde sanki tahtından ve tacından edilmek istenen bir kralın ürkütücü ve acımasız hali vardı. Bu durum yanındaki adamı çılgına çevirdi ve hemen harekete geçirdi. Ama bak ondan daha çabuk davranmış ve bir zıpla işte düşmanın bileğine kilitlenmişti. Düşmanını bu zor durumdan yanındaki kurtardı. Acımasızca vurulan darbelerle de bayıldı bak. ''Evet, arada sırada kriz geliyor.'' dedi adam, boğuşmanın sesini duyarak gelen tren memuruna. Bir yandan da yaralı elini gizlemeye çalışıyordu. ''Bunu bizim patron için San Francisco'ya götürüyorum. Orada kaçık bir veteriner iyileştirebileceğini sanıyormuş.'' San Francisco rıhtımında bir meyhanenin arkasındaki küçük sundurmada, o geceki tren yolculuğuyla ilgili olarak adam hayli dokunaklı bir biçimde söz ediyordu kendinden. Elime geçen topu topu 50 kağıt diye homurdandı. Peşin bin kağıt verseler böyle bir işe girmem. Eli kanlı bir mendille sarılıydı. Pantolonunun sağ paçası da dizinden bileğine kadar boydan boya yırtılmıştı. Öteki enayine kadar aldı diye sordu meyhaneci. Yüz kağıt diye yanıtladı. Bir kuruş eksiğine yanaşmadı. Böylece yüz ediyor diye hesapladı meyhaneci. Değer de doğrusu ''Yoksa gözüm kapalı girmezdim bu işe.'' Hırsız kanlı sargıları çıkardı ve yaralı eline baktı. ''Kuduz olmazsam.'' ''O zaman asılarak ölmek için doğdun demektir.'' diye güldü meyhaneci. ''Hadi, voltan almadan yardım ediver bana.'' Olup bitenlerden şaşkına dönmüş, boğazında ve dilinde dayanılmaz acılar duyan bak kendine bu davranışı layık görenlere karşı koymak için debeleniyordu. Ama her seferinde adamlar onu yere itip nefesini kesinceye kadar boynundaki ipi sıkıyorlardı. Bu ağır pirinç tasmanın boynundan çıkarılmasına kadar böylece sürüp gitti. Kendi tasmasından sonra sıra ipin çıkarılmasına geldi ve neden sonra bak kafese benzer bir sandığın içine konuldu. Öfkesini ve yaralı gururunu yenmeye çalışarak o yorucu ve işkence dolu gecenin arta kalan zamanını bu sandıkta geçirdi. Bütün bunların anlamını kavrayamıyordu. Neden bu daracık sandıkta onu kapalı tutuyorlardı? Nedenini bilmiyordu ama bu belli belirsiz yaklaşan felaket duygusu altında ezildiğini hissediyordu. Gece boyunca birkaç kez sundurma kapısının açıldığını işitince ayağa fırladı. Yargıcı ya da hiç değilse çocukları görmeyi umuyordu. Ama her seferinde gördüğü yağ kandilinin solgun ışığında uzanıp kendisine bakan meyhanecinin suratıydı. Ve yine her seferinde Bakın boğazında titreşen sevinç dolu havlama, vahşi bir hırlamaya dönüşüyordu. Ama meyhaneci onu rahat bıraktı ve sabah dört civarında adam gelip kafesi sırtına aldı. ''Yeni işkenceciler'' diye düşündü Bak. Çünkü kılıksız, saçları sakallarına karışmış, kötü görünüşlü kimselerdi bu kişiler. Parmaklıkların arasında köpürüyor ama hiçbir şey fayda etmiyordu bütün bunlara. Adamlar yalnızca güldüler ve onu sopalarla dürttüler. Bak adamların da bütün istediklerinin bu olduğunu anlayıncaya kadar dişleriyle sopalara saldırıp durdu. Sonra somurtarak yere uzandı ve sandığın bir arabaya taşınmasına izin verdi. Sonra içinde bulunduğu sandık elden ele dolaşmaya başladı. İşi hamallar devraldılar. Bir başka vagona yüklendi. Bir kamyon, çeşitli kutular ve paketlerle birlikte... Bir araba vapurunun içine taşıdılar onu. Vapurdan indirilip büyük bir istasyon deposuna götürüldü ve sonunda bir eksprese yüklendi. 2 gün iki gece boyunca bu ekspres acı acı bağıran lokomotifin arkasında sürüklenip gitti. Bakta da iki gün iki gece ne yedi ne de içti. Önce öfkeyle tren memurlarının yanına sokulmalarına hırlayarak karşı koymuş, onlar da onu kızdırıp huylandırarak karşılık vermişlerdi. Hırsından titreyip ağzı köpürerek kendini parmaklıklara attığı zaman ona kahkahalarla gülmüşler ve kendisiyle alay etmişlerdi. İğrenç köpekler gibi homurdanıp havlamışlar, miyavlamışlar ve kollarını sallayıp horoz gibi ötmüşlerdi. Bütün bunların nedenle aptalca olduğunu farkındaydı. Ama onuruz edilendikçe öfkesi de büyüyordu. Açlığa pek kaldırdığı yoktu ama susuzluğa dayanamıyordu. Bu da öfkesini körükleyip parlamaya hazır bir ateş haline getiriyordu onu. Gerçekten de çok sinirli ve duyarlı olduğu için karşılaştığı kötü davranış onu hasta etmiş, onurunu zedelemişti. Boğazı şişmiş, dili iltihaplanmış, ateşi yükselmişti. Bir tek şeyden memnundu. O da boynundaki ipin çözülmesi. Onlara haksız bir üstünlük sağlamış deyip Ama artık boynunda olmadığına göre onlara patronun kim olduğunu gösterecekti. Bundan böyle boynuna asla başka bir ip geçiremezlerdi. Buna kesinlikle kararlıydı. İki gün iki gece boyunca içinde ona ilk karşı çıkacak olanlara boşaltacağı bir öfke biriktirmişti. Gözlerini kan bürümüş, öfkeden kuduran bir canavara dönmüştü. Öylesine değişmişti ki artık bakı yargıç bile tanıyamazdı. Memurlar onu Seattle'da apar topar trenden indirdikleri zaman rahat bir nefes aldılar. Çünkü bak onların kabusu olmuştu. Dört kişi kafesi dikkatle trenden alıp küçük, yüksek duvarlı bir avluya taşıdılar. Geniş yakalı, kırmızı kazak giymiş, şişman bir adam çıkarak arabacının uzattığı teslim makbuzunu imzaladı. Bir ön seziyle, işte bu bundan sonraki işkenceci diye düşündü bak ve kendini kaldırıp vahşi bir şekilde parmaklıklara attı. Adam bakın bu davranışına gaddarca gülümsedi. Ufak bir baltayla bir sopa getirtti. ''Şimdi çıkaracak değilsiniz ya?'' diye sordu arabacı. Baltayı kafese sokup parmaklıkları kanırtarak ''Çıkaracağım, ne sandındı?'' diye yanıt verdi adam. Onu getiren dört kişi birden çil yavrusu gibi dağılarak duvarın üzerinden kendilerini tam güvene aldıkları yerlerden gösteriyi seyretmeye hazırlandılar. Bak, parçalanan tahtalara saldırıyor, dişliyor, çekiştiriyor, Onlarla güreşiyordu. Dışarıdan balta nereye vurulursa içeriden oraya gidiyor. Kırmızı kazaklı adam onu dışarı çıkartmak için ne sakin bir kararlılık gösteriyorsa o da o denli öfkeli bir telaşla hırlayıp umurdanıyordu. Bakım geçebileceği kadar bir yer açınca ''Hadi bakalım, kızıl gözlü canavar'' dedi. Aynı anda da baltayı bırakıp sopayı sağ eline aldı. Bak tüyleri dikilmiş, ağzı köpürmüş, kanlı gözlerinde delice yanan bir ışıkla atılmak için toparlandığı sırada gerçekten de bir kızıl gözlü canavardı artık. İki gün iki gecenin bastırılmış hırsıyla coşan, 70 kiloluk öfkesiyle doğrucu adamın üstüne atladı. Tam dişlerini adama geçireceği sırada birden kendini engelleyen ve başını döndürüp gözünü karartan bir darbe yedi. Havada dönüp sırtının ve yanının üstü yere uzandı. Hayatında hiç sopayla dövülmemişti. Ne olduğunu anlayamadı bile. Biraz havlamaya, daha çok haykırmaya benzer bir hırlamayla tekrar ayağa kalkıp havaya fırladı. Ve onu acımasızca yere yıkacak olan sopa yeniden indi. Bu sefer sopanın farkına vardı bak. Ama çılgınlığı sakınma nedir bilmiyordu. Bir, bir daha, bir daha ve her atılışı sopayla yarıda kesilerek yere yıkılıyordu. Özellikle sert bir darbeden sonra bir daha saldıramayacak kadar afallamış bir durumda zorlukla ayağa kalkabildi. Sendeleyerek birkaç adım attı. Burnundan, ağzından ve kulaklarından kan geliyordu. O pırıl pırıl parlayan tüyleri kanlı salyası ile kirlenmiş, lekelenmişti. Sonra adam ona yaklaştı ve burnuna korkunç bir darbe indirdi. Daha önce duyduklarının hepsi bu korkunç acının yanında hiç kalırdı. Bir aslan gibi vahşice kükreyerek kendini adamın üstüne fırlattı. Yeniden ama adam sopayı sol elinden sağ eline geçirerek onu sakin bir hareketle çenesinden yakaladı ve aynı anda arkaya ve aşağı doğru büktü. Bak havada bir buçuk daire çizdikten sonra kafasının ve göğsünün üstünde yere düştü. Son olarak bir hamle daha yaptı. Adam omzuna bu kadar uzun süredir beklettiği o keskin darbeyi indirdi ve bak büzülüp tamamen kendinden geçmiş halde yere yığıldı kaldı. Köpekleri yola getirmekte üstüne yok. Bunu bilir, bunu söylerim." diye heyecanla haykırdı duvarın üstündekilerden biri. "Drotor her gün bir kızıl derili midillisine aittir. Hatta pazarları ikisini." diye yanıtladı arabacı. Arabaya binip dizginleri eline alarak Bak kendine gelir gibi oldu. Ama gücü geri gelmedi. Düştüğü yere uzandı ve olduğu yerden kırmızı kazaklı adamı gözledi. Adam meyhanecinin kafeste içindekinin gönderildiğini bildiren mektubunu okuyup kendi kendine ''Bak dediğiniz zaman gelir.'' diye tekrarladı. ''Evet oğlum bak.'' dedi ve dostça bir sesle devam etti. ''Şöyle ufaktan hırlaştık.'' Şimdi en iyisi bütün olanları unutmak. Bundan böyle sen sen ol, yerini öğren. Ben de benimkini biliyorum. Akıllı uslu bir köpek olursan her şey düzelir. İşler yolunda gider. Yok, eğer kötü bir köpek olursan dayaktan canını çıkarırım. Anladın mı? Konuşurken acımasızca vurduğu başı şimdi korkusuzca okşuyordu. Elinin her dokunuşunda tüylerinin sinirle dikilmesine rağmen bak bu davranışı karşı koymadan kabullendi. Adam su getirdiğinde istekle içti ve sonra zengin bir çiğ et ziyafetini lokma lokma onun elinden yedi. Dayak yemişti. Bunu biliyordu. Ama kırılmamıştı. Sopalı adama karşı hiçbir şansı olmadığını iyice anlamıştı. Öğrendiği bu dersi yaşamı boyunca asla unutmadı. İlkel yasaların egemenliğiyle ilk karşılaşmasıydı bu ve henüz tamamlanmamıştı. Yaşam bütün acımasızlığı ve çıplaklığıyla karşısında duruyordu şimdi. Bu görünümü yılmadan karşılarken yaratılışının getirdiği tüm gizli sinsiliği de kullanıyordu. Günler geçtikçe sandığın içinde ya da ipin ucunda başka köpekler de geldi. Kimileri uysal, kimileri de kudurmuş durumdaydılar. Ve bak teker teker onların kırmızı kazaklı adamın yönetiminde geçişlerini izledi. O acımasız gösteriyi her seyredişinde aldığı ders hep aklına geliyordu. Sopa kimdeyse, kanun onun elindedir. Gönlü hoş edilmese bile o boyuna eğilmesi gereken bir efendidir. Çünkü sopa onun elindedir. Dövülen köpeklerden adama yaltaklananları, kuyruk sallayanları ve elini yalayanları gördüğü halde bak adamın gönlünü almak gibi bir küçüklüğe hiç gerek duymadı. Kendisi gibi gururlu ve yaltaklanma nedir bilmeyen bir köpeğin acımasızca öldürülmesi bile onu bu kararından döndüremezdi. Zaman zaman birileri geliyor, bazen heyecanla, bazen alttan alarak çeşitli biçimlerde kırmızı kazaklı adamla konuşuyorlardı. Ve böylece aralarında paranın el değiştirdiği konuşmalardan sonra yabancılar köpeklerden birini ya da birkaçını alıp beraberlerinde götürüyorlardı. Bak onların nereye gittiğini merak ediyordu. Çünkü bir daha hiç dönmüyorlardı. Sonu belirsiz bir yolculuğun korkusu iyice içine çöreklenmişti. O yüzden her seferinde yabancılar tarafından seçilmediğine seviniyordu. Ama sonunda bir gün yarım yamalak İngilizcesiyle Tükürür gibi konuşan, bakın anlayamadığı bir sürü tuhaf ve duyulmamış sesler çıkaran, ufak tefek, eciş bücüş bir adamı karşısında buldu. Sırasının geldiğini anlamıştı. Bakışı bakın üzerine takılan adamın gözleri parlayarak, ''Aman Tanrım!'' diye haykırdı. ''Şu Tanrı'nın belası güzel köpek ha! Kaça?'' 300 yüz, hem de büyük kelepir!'' diye duraksamadan yanıt verdi kırmızı kazaklı adam. Devletin kesesinden vereceğine göre itiraz etmezsin zaten ha Pero? Pero sırıttı. Hiç beklenmedik bir talep sonucunda köpek fiyatlarının göklere fırladığı göz önüne alınırsa, böylesine güzel bir hayvan için fazla bir para sayılmazdı bu. Ne Kanada hükümeti bir şey kaybedecek, ne de taşımacılıkta bir yavaşlama olacaktı. Pero köpekleri tanırdı. Baka baktığında onun binde bir rastlanan cinsten bir köpek olduğunu fark etmişti. Hatta on binde bir, diye düşünmüştü. Bak adamların para değiş tokuş ettiklerini gördü ve uysal bir Newfoundland'li olan Curly ile kendisini ufak tefek adam alıp giderken hiç yadırgamadı. Bu kırmızı kazaklı adamı ve Nenval'ın güvertesinden Curly ile beraber gittikçe uzaklaşan Seattle'a bakarken sıcak güney topraklarını son görüşü oldu. Pero, Curly ile Buck'ı aşağı indirip, François denilen kara suratlı, dev gibi bir adama teslim etti. Pero bir Kanadalı Fransızdı ve esmerdi. Ama François melez bir Kanadalı Fransızdı ve esmerlikte onun iki katıydı. Bak, bu tip insanları ömründe ilk kez görüyordu. Ama bu ilk olmayacak, böyle tipler yaşamının bir parçası haline gelecekti. Ondan iğrenmesine rağmen mecburen boyun eğecekti. Pero ile François'nın iyi, sakin, Adalet dağıtımında yansız ve köpekler tarafından kandırılamayacak kadar bu işlerde zeki insanlar olduklarını çabucak öğrendi. Nanval'ın ara güvertelerinde Buck ve Curly başka iki köpekle buluştular. Bunlardan biri sonradan jeolojik araştırma için Barron's'a giden bir balina gemisinin kaptanı tarafından alınıp getirilmiş, kocaman, süt beyaz bir Spitsenbergerli soydaştı. Dostluğuna güven olmazdı. Adamın yüzüne gülüyor, Ardından saman altından su yürütüyordu. Daha ilk yemekte Bak'ın önündekilerden çalmıştı. Bak, onu cezalandırmak için fırladığı anda François'nın kamçısı havada ıstık çalarak ondan önce suçluya ulaşmış ve Bak'a kemiğini geri almaktan başka yapacak bir şey kalmamıştı. Dürüst adammış François diye düşündü kendi kendine ve melez adam Bak'ın gün geçtikçe gitmeye başladı. Öteki köpek hiç yanaşmadı. Kendine de yanaştırmadı. Yeni gelenlerden bir şeyler aşırmaya da kalkmadı. Sıkıntılı, suratsız bir arkadaştı. Ve Curly'e bütün isteğinin yalnız kalmak olduğunu, daha da ötesi, rahat bırakılmadığı takdirde bela çıkaracağını açıkça gösterdi. Dave'de adı. Yiyip yatıyor, yemediği ya da uyumadığı zamanlarda da esniyordu. Hiçbir şeyle ilgilenmiyordu. Hatta Nenval gemisi, kraliçe Charlotte boğazından geçerken sıçrayıp sallanması bile ilgisini çekmemişti onun. Bak ile Curly, yarı korkuyla heyecanlandıklarında, rahatsız olmuşçasına başını kaldırmış, meraksız bir bakışla onları süzmüş, esnemiş ve yeniden uykuya dalmıştı. Gemi gece gündüz, pervanenin usanmak bilmez nabız atışlarına göre ilerliyordu. Ve her günün tıpkı bir öncekine benzemesine rağmen, Havanın sürekli olarak soğuduğunu açıkça hissedebiliyordu Bak. Sonunda bir sabah pervane sustu. Nenval'ı bir heyecan havası kapladı. Öteki köpekler gibi Bak da bunu anlamış ve bir değişikliğin yaklaştığını fark etmişti. François tasmalarından tutup onları güverteye çıkardı. Soğuk yüzeye attığı ilk adımla Bakın ayağı çamura andıran yumuşak bir beyazlığa gömüldü. Homurdanarak geri sıçradı. O beyaz şey durmadan gökten aşağı düşüyordu. Silkelendi ama üstü yeniden doldu. Merakla kokladı. Sonra birazını diliyle tattı. Bir an dilini ateş gibi yakmış, sonra eriyip kaybolmuştu. Bu onu şaşırttı. Bir kez daha denedi. Sonuç aynıydı. Etrafta seyredenler kahkahalarla gülüyorlardı. Nedenini bilmediği halde utandı. Çünkü... Onun bu karla ilk karşılaşmasıydı. İkinci Bölüm Kanun Sopaya Sopa, Dişe Diş Bakın Deya kıyısındaki ilk günü kabus gibiydi. Her saat, her an şaşkınlık doluydu ve sürprizlere gebeydi. Uygarlığın göbeğinden birden çekilip alınmış, Ve en ilkel yaşamın ortasına fırlatılmıştı. Aylaklık ve can sıkıntısından başka yapılacak iş olmayan, tembel tembel güneş altında geçirilen yaşama hiç benzemiyordu. Burada ne rahat, ne huzur, ne de bir nebze güven vardı. Olan biten, hep kargaşa, hep hareketti. Yaşamın her anı tehlike doluydu. Sürekli dikkatli olmak zorundaydı. Çünkü buradaki köpekler şehir köpeği, insanlar da şehir insanı değildi. Bunların hepsi de, sopaya sopa, diş ediş kanunundan başka kanun tanımayan birer vahşiydi. Köpeklerin buradaki kudurmuş yaratıklar gibi dövüştüğünü hiç görmemişti. İlk denemesi de unutulmaz bir ders oldu. Doğrusu, bu başkası adına edinilmiş bir deneydi. Yoksa bundan yararlanacak kadar yaşayamazdı. Kurban Curly'ydi. Odun deposunun yakınında kamp kurmuşlardı. Curly, O dostça davranışı içinde, bakın ancak yarı beline gelen boyuna bakmadan, yetişkin bir kurt boyundaki kızak köpeğine yanaştı. Toparlanacak zaman olmadı, yıldırım hızıyla bir sıçrama, dişlerin madeni bir sesle birbirine vurması, aynı hızla geriye atlama ve Curly'nin suratını gözünden çenesine kadar yırttı. Bu, kurt usulü bir dövüştü. Dalıp geri kaçmak. Ama dahası da vardı. Otuz ya da kırk kadar eski mon köpeği olay yerine geldi. Dikkatli ve sessiz bir çember halinde kavgacıların çevresini sardı. Bak, köpeklerin bu sessiz dikkatini ve ağızlarını şapırdatmalarındaki istekli tavrı anlayamadı. Curly rakibine saldırdı. Diğeri yeniden daldı ve yana sıçradı. Curly'nin ikinci atağını da ayaklarını yerden kesen tuhaf bir biçimde göğüsledi. Zaten Curly bir daha ayağa kalkamadı. Seyirci Eskimo köpekleri bunu bekliyorlardı. Hırlayıp acı acı havlayarak üzerine kapandılar. Ve Curly acıdan haykırarak tüyleri kabarmış vahşi bir kitle altında ezildi, kayboldu. Her şey öylesine ani, öylesine beklenmedik bir biçimde olmuştu ki, bak şaşkınlık içindeydi. Spitz'in güler gibi kırmızı dilini dışarı sarkıttığını ve François'nin baltayı sallayarak köpeklerin içine daldığını gördü. Ellerinde sopalarla üç kişi köpekleri dağıtması için ona yardım ediyorlardı. Uzun sürmedi. Curly yere yıkıldıktan iki dakika sonra saldıranların sonuncusu da sopalarla kovulmuştu. Ama Curly, çiğnenmiş, kan lekeleriyle kaplı karın üstünde, neredeyse paramparça edilmiş olarak cansız yetiyordu. Melez adam başında durmuş korkunç küfürler savuruyordu. Bu sahne sık sık bakın gözünde canlanıyor, uykularını kaçırıyordu. Demek gelenek buydu. Dürüstlük sökmüyordu. Bir kere yıkıldın mı, sonun geldi demekti. Öyleyse hiç yıkılmamaya bakacaktı. Spitz dilini çıkarıp tekrar güldü. O andan sonra bak büyük ve ölümsüz bir kin besleyerek ondan nefret etti. Bak can dostu Curly'nin yürek yakıcı ölümünün sarsıntısını atlatamadan ikinci felaketi yaşadı. Beline kayış ve tokalardan yapılmış bir şey bağlandı. François onu bir koşum atına çevirmişti. Bakın koşulduğu kıza odunlar yükleniyor. Vadiyi çevreleyen ormana kadar sürüyordu bakın çektiği bu çile. Böyle yük hayvanı haline getirilmek gururunu fazlasıyla incitiyordu. Ancak aklı baş kaldırmasına engel oluyordu. İstekle çalışmaya koyuldu ve bu işin tamamen acemisi ve yabancısı olmasına rağmen elinden geleni yaptı. François sertti. Söylediklerinin anında yapılmasını istiyor ve kamçısının gücüyle dediği anda da yaptırıyordu. Bu arada deneyimli bir kızakçı olan Dave, bakın her hata yapışında arka ayaklarını diş atıyordu. Onun kadar deneyimli Shpits ise başı çekiyor ve her zaman bak'a erişemediği için arada bir sert hırlamalarla onu azarlıyor ya da bakı kendi yönüne ve dümen suyuna çekmek için ağırlığını ustaca koşum kayışlarına bindiriyordu. Bak işleri kolay öğrendi. Ve iki arkadaşıyla birlikte François'nın ortak eğitimi altında gözle görülür bir ilerleme kaydetti. Daha kampa dönmeden ''Hey!'' denince durmayı, ''Çek!'' denince yürümeyi, dönemeçlerde geniş kaviş çizerek dönmeyi ve yüklü kızak yokuş aşağı peşlerinden gelirken kızağı en yakın köpekli arayı açmasını öğrendi. François ''Çok iyi köpekler!'' dedi Peroya. ''Helo bak zehir gibi!'' Göz açıp kapayana kadar her şeyi öğretiyorum ona. Öğleden sonra postayı bir an önce yetiştirmek ve yola koyulmak için acele eden Pero, iki yeni köpekle geldi. Kardeş olan iki köpekten birinin adı Joe, diğerinin ise Billy'ydi. İkisi de gerçek kızak köpekleriydi. Aynı ananın oğulları oldukları halde gece ve gündüz gibi farklıydılar birbirlerinden. Billy'nin tek kusuru çok iyi huylu olmasıydı. Oysa Joe tam tersine sürekli hırlayan, kötü kötü bakan, huysuzun, bencilin biriydi. Bak dostça karşıladı onları. Dave hiç oralı olmadı. Spitz önce birini sonra ötekini dövmeye kalktı. Billy yatıştırıcı bir biçimde kuyruk salladı. Yatıştırmaya çalışmanın boşuna olduğunu anlayınca da kaçmaya kalktı. Spitz'in keskin dişleri böğrünü çizdiği sırada da yine yatıştırıcı bir biçimde ağlayıp bağırdı. Ancak Spitz ne yana dönerse dönsün, co yelesi kabarmış, kulakları geri atmış, dudakları titreyip hırlayarak, çeneleri bütün hızıyla birbirine çarpıp, gözleri kavgacılara özgü korkunun somut bir belirtisi halinde şeytanca parlayarak topukları üzerinde olduğu yerde dönüyor ve Spitz'in karşısına geçiyordu. Görünüşü öylesine ürkütücüydü ki Spitz onu yola getirmekten vazgeçti. Yenilgisini örtmek için de bir köşeye çekilip ağlayan biliyi kampın dışına kadar kovaladı. Akşama doğru Pero bir köpek daha getirdi. İnce, uzun, zayıf yüzünde eski savaşların izi olan yaşlı bir eskimo köpeğiydi bu. Cesaretle parıldayan tek gözü karşısındakinden saygı bekliyordu. Adı Solex'ti. Yani öfkeli. Tıpkı Dave gibi o da bir şey istemiyor, bir şey vermiyor... Bir şey beklemiyordu. Ağır ağır özenle aralarına doğru yürüdüğü zaman Spitz bile ilişmedi ona. Bakın keşfetmek bahtsızlığına uğradığı bir özelliği vardı. Kör yanından kendisine yanaşılmasına dayanamıyordu. Bak farkında olmadan işledi bu suçu. Ancak Solex fırtına gibi dönüp omzunu yukarıdan aşağı 10 santim kadar yırtınca düşüncesizliğini anladı. Ondan sonra Bak her zaman onun kör yanından uzak durdu Ve arkadaşlıklarının sonuna kadar başka bela çıkarmadı. Gözde görünür tek isteği tıpkı dev gibi yalnız kalmaktı. Ama bakın daha sonradan öğreneceği gibi her birinin bundan daha da hayati bir tutkusu vardı. O gece Bak uyumak için büyük bir sorunla karşılaştı. Kandille aydınlatılmış çadır, beyaz düzlüğün ortasında ılık ılık parlıyordu. Bak son derece doğal bir davranışta içeri girdiği zaman, Pero ile François onu küfür ve kapkacak bombardımanına tuttular. Ta ki şaşkınlığı geçip kepaze bir halde dışarıdaki soğuğa kaçana kadar. Bıçak gibi kesen ve özellikle yaralı omzunu düşmancasına ısıran soğuk bir rüzgar esiyordu. Kara uzandı ve uyumaya çalıştı. Ama çok geçmeden Ayaz titreyerek ayağa dikti onu. Perişan ve kederli bir sürü çadırın arasında dolaşıp durdu. Ama her şeyin bir önceki kadar soğuk olduğunu görmekten başka bir şey yapamadı. Orada burada vahşi köpekler saldırdılar üstüne. Ancak bak yelelerini kabartıp hırladı. Hızla öğreniyordu bunları. Ve ilişemeden bıraktılar onu. Sonunda aklına geldi. Geri dönüp kendi takım arkadaşlarının ne yaptıklarına bakacaktı. Şaşırtıcı bir şekilde ortadan kaybolmuştu hepsi. Onları arayarak büyük kamp yerini yeniden dolaştı. Ve yine döndü. Çadırda mıydılar yoksa? Hayır, olamazlardı. Öyle olsa kendisini dışarı atamazlardı. Öyleyse nerede olabilirlerdi? Kuyruğu düşmüş, tir, tir titreyen vücuduyla, gerçekten de umutsuz bir durumda, amaçsızca çadırın çevresinde döndü durdu. Birden ön ayaklarının altındaki kar çöktü ve yere yıkıldı. Ayaklarının altında bir şey kıpırdanıyordu. Tüyleri dimdik, homurdanarak geri sıçradı. Görmediği, bilmediği bir şeyin korkusu çökmüştü üstüne. Ama dostça bir havlama ona güven verince geri dönüp araştırmaya başladı. Sıcak bir hava burun deliklerine kadar yükseldi. Orada karın altında rahat bir biçimde kıvrılmış yatan Billy, yatıştırıcı bir tavırla sızlandı. İyi niyetini göstermek için kıvrıldı. Hatta barış rüşveti olarak ıslak diliyle bakın yüzünü yalamaya kalkıştı. Bir ders daha... Demek böyle yapıyorlardı. Bak hemen bir yer beğenip telaşla büyük gayret harcayarak kendine bir çukur açmaya girişti. Vücudunun sıcaklığı bir anda bu kapalı yeri verdi ve derin bir uykuya daldı. Gün uzun ve çetin olmuştu. Hırlayıp havlamasına, kabuslarla boğuşmasına rağmen rahat ve deliksiz bir uyku çekti. Uyanmakta olan kampın gürültüleriyle kaldırılıncaya kadar da açmadı gözlerini. Önce nerede olduğunu anlayamadı. Gece boyunca kar yağmış, her tarafı doldurmuştu. Kar her yanından bir duvar gibi sıkıştırıyordu onu. Bir büyük korku dalgası, vahşi, hayvani tuzak korkusu sardı benliğini. Kendi yaşam çizgisinden geriye, atalarının yaşamına döndüğünü gösteren bir belirtiydi bu. Çünkü o uygar, hem de fazlasıyla uygar bir köpekti. Tuzağın ne olduğunu kendi deneyimiyle bilemezdi. Ve durup dururken korkması da olanaksızdı. Bütün vücudundaki kaslar titreyerek içgüdüsel bir biçimde kasıldı. Boynundaki ve omuzlarındaki tüyler dikildi. Ve ürkütücü bir ulumayla karın göz kamaştırıcı bir bulut gibi çevresinde uçuştuğu, kör edici gün ışığına fırlayıp çıktı. Ayaklarının üstünde doğrulmadan önce bembeyaz kampın önünde uzandığını gördü. Nerede olduğunu anladı. Manuel yürüyüşe çıktıkları andan, bir önceki gece kendisine çukur kazıncaya kadar geçen süre içinde olanları bir bir hatırlamaya çalıştı. François'nın bağırışı, görünüşüne selam oldu. Köpek sürücüsü, ''Demedim mi ben?'' diye seslendi Perot'a. ''Bu bak gerçekten de yıldırımızı ile öğreniyor.'' Pero büyük bir ciddiyetle başını saldayarak François'ı onayladı. Kanada hükümetinin kuryesi olması, ve önemli mektuplar taşıması dolayısıyla en iyi köpekleri bulmaya çalışıyordu. Bak gibi bir köpeğe sahip olmak ona ayrı bir mutluluk veriyordu. Bir saat içinde takıma 3 eskimo köpeği daha katılmış, toplam olarak 9 köpek olmuşlardı. 15 dakika sonra hepsi koşumlarla bağlanıp Deya Canyon'a doğru yola çıktılar. Bak yola çıktıklarına memnundu ve işi ağır olduğu halde bunu pek de öyle aşağılayıcı görmediğini fark etti. Bütün takıma canlılık getiren ve kendine de geçen hevese şaştı. Ama daha da şaşırtıcı olan dev ve sol Solex'taki değişiklikti. Koşumun içinde tamamen değişmişler, yeni birer köpek olup çıkmışlardı. Bütün uyuşukluk ve ilgisizlikleri uçup gitmişti. Uyanık ve hareketli, işin iyi yürümesi için telaşlıydılar. Ve arkada kalma ya da ayağı dolaşma gibi işi aksatacak bir şey oldu mu müthiş sinirleniyorlardı koşumları asılıp çekmek sanki varoluşlarının en yüce belirtisiydi. Sanki yalnızca bu iş için yaşamışlar ve ömürleri boyunca en çok bu iş onlara zevk vermişti. Dave ya tekerleklere ya kızağa bağlanıyordu. Onun önünde bak çekiyor, sonra Solex geliyordu. Takımın gerisi tek sıra halinde öne doğru uzanıyor, başı çeken Spitz de son buluyordu. Bak ders alabilmesi için Özellikle Dave ve Solex'in arasına yerleştirilmişti. Bakın yetenekli bir öğrenci olduğu ölçüde, ötekiler de yetenekli eğiticilerdi. Hiçbir zaman büyük bir hata yapmasına göz yummuyorlar, öğrettiklerini sivri dişleriyle pekiştiriyorlardı. Dave, dürüst ve çok akıllıydı. Bakı asla nedensiz yere ısırmıyordu. Ama gerektiğinde de dişlerini bakın bacaklarına geçirmekten geri kalmıyordu. François'nın kırbacı da Dave'e arka çıkınca, Bak öç almaktansa yoluna devam etmeyi daha yararlı buluyordu. Bir seferinde kısa bir mola sırasında koşumlarla dolaşıp da hareketi geciktirince hem Dave hem de Solex üzerine atılıp bir güzel patakladılar onu. Bu kapışmanın sonucundaki dolaşıklık baştakinden de beterdi. Ama ondan sonra bak kayışları dolaştırmamaya gayret etti. Daha gün sona ermeden işini öylesine iyi öğrendi ki Yanındaki arkadaşları onu azarlamayı bıraktılar. François'nın kırbacı gittikçe daha seyrek şakladı. Ve hatta Pero ayaklarını kaldırıp onları dikkatle inceleyerek bakı onurlandırdı. Cannon'dan yukarı, koyunlar kampının içinden, scalestan ve artık ötesinde ağaç bitmeyen tepelerden, buzulların ve yüzlerce metre derinliği olan kar birikintilerin üzerinden, tuzlu suyla tatlı su arasında, Yalnız ve mahsun kuzeye geçmek isteklerini engellercesine bekçilik eden büyük Shiklo boğazından geçen çetin bir yolculuktu o günkü. Eski Yanar Dağları'nın kraterini dolduran göller zincirini geride bırakmak epey zaman almıştı. Ancak o gece geç saatlerde Bennett Gölü'nün kıyısındaki büyük kamplara vardılar. Burada binlerce altın arayıcısı baharda buzların çözülmesine önlem olarak kayaklarını hazırlıyorlardı. Bak karın içine çukurunu kazıp yorgunluktan bitkin bir halde uykuya daldı. Ama çok erkenden, buz gibi karanlıkta gizlendiği yerden çıkarılıp arkadaşlarıyla birlikte kızağa koşuldu. O gün önceki kızakların açtığı yoldan gittikleri için 40 mil yaptılar. Ama ertesi gün ve daha sonraki birçok gün ezilmemiş karın içinde yollarını kendileri açmak, daha sıkı çalıştırılmak zorunda kaldılar ve daha az yol alabildiler. Genellikle Pero takımının önünden gidiyor, onların işini kolaylaştırmak için raketli papuçlarıyla karı bastırıyordu. Elindeki sırıkla kızağa yön veren François bazen Pero ile yer değiştiriyor ama pek sık olmuyordu bu. Pero'nun acelesi vardı ve buz konusundaki bilgisine de güveniyordu. Sonbahar buzu çok ince olduğu ve akıntılı yerlerde hiç buz olmadığı için bu bilgi şarttı. Bitmek tükenmek bilmeyen günler boyunca bak kayışların arasında koştu durdu. Her zaman karanlık çöktüğünde kamp kuruyorlar, günün ilk ışıkları ile yola koyulup yeni tanıdıkları upuzun yolu geride bıraktıklarında üstlerine yine karanlık düşüyordu. Her zaman karanlık bastıktan sonra kamp kuruyor, balıklarını yiyor ve karın içinde kıvrılıp uyuyorlardı. Bak aç kurt gibiydi. Günlük payı olan 750 gram kurutulmuş alabalık, Dişinin kovuğuna bile etmiyordu. Hiçbir zaman yeterince yiyemiyor, sürekli açlık sancıları içinde kıvranıyordu. Ancak öteki köpekler daha hafif geldikleri ve bu yaşama alışkın oldukları için yalnızca yarım kilo balık yiyor ve kendilerini idare edebiliyorlardı. Eski yaşamının bir özelliği olan titizliğini bu vahşi düzenin içinde büyük bir hızla yitirdi. Titizlikle ve kibarca yerken, Bir de baktı ki yemeklerini bir hamlede bitiren arkadaşları onun el sürülmemiş yemeğini çalıyorlar. İkisiyle üçüyle baş edeyim derken yemek ötekilerin ağzında kaybolup gidiyordu. Bunu önlemek için ötekiler kadar hızla yemeye başladı. Ve açlığı onu öylesine zorladı ki gün oldu kendinin olmayanı almaktan da geri bırakmadı onu. Hayatta kalabilmesi için yanlış da olsa bazı şeyleri yapmak zorundaydı. Yeni köpeklerden biri olan Pike'ın, Yani bu usta hilekar ve hırsızın peronun arkasını dönükken kurnazca bir dilim domuz yağını çaldığını görünce ertesi gün aynı numarayı yağın tamamını alarak tekrarladı. Büyük bir gürültü koptu ama ondan şüphelenmediler. Bu gibi işlerdeki sabıkası bilinen Acemi Dap Bakın suçu için cezalandırıldı. Bu Bakın düşmanca kuzey bölgesinde canlı kalmaya layık olduğunu belirten ilk hırsızlığıydı. Uyumluluğunu, değişen koşullara ayak uydurma yeteneğini böylece kanıtlamış oldu. Yoksa hızlı ve korkunç bir karşı karşıya kalabilirdi. Daha da ötesi, amansız bir yaşam kavgasında boş bir şey, hatta bir engel olan ahlaki yapısının çöküşünü ve parça parça oluşunu belirliyordu bu olay. Güneyde sevgi ve dostluk kanunu altında özel mülkiyet ve kişisel duygulara saygı beslemek yeterliydi. Ama kuzeyde sopaya sopa, dişe diş kanunu altında bunları hesaba katan aptallık eder ve başarıya ulaşma konusunda hep yaya kalırdı. Bak mantığıyla varmadı bu sonuca. Bakın hamurunda vardı bu duygu. Ve farkında olmaksızın kendini yeni yaşamına alıştırdı. O güne dek ömrü boyunca hangi tarafın daha üstün olduğunu aldırmadan gözünü budaktan sakınmamıştı. Ama kırmızı kazaklı adamın elindeki sopa, daha ilkel ve temel bir kanunu içine işletmişti. Uygarken ahlaki bir dava uğruna, diyelim yargıç Miller'ın kamçısını korumak için canını verebilirdi. Oysa şimdi, ahlaki davalar uğruna dövüşmekten kaçması ve paçasını kurtarmaya bakması gibi uygarlıktan uzaklaşmasının kesin bir belirtisiydi. Keyif için değil, karnının gurultusunu bastırmak için çalıyordu. Açıkça hırsızlık etmiyor, Sopa ve dişe duyduğu saygı yüzünden gizlice ve kurnazlıkla çalıyordu. Kısaca yaptığı şeyler yapılması yapılmamasından daha kolay olanlardı. Gelişmesi, başka bir deyişte uygarlıktan uzaklaşması hızla ilerliyordu. Kasları çelik gibi sertleşmiş, her türlü sıradan acıya karşı duyarsızlaşmıştı. Dış görünüşüyle olduğu kadar iç yapısıyla da kendinden başkasını düşünmez bir bencilliğe tutuldu. Ne kadar iğrenç, ne kadar ağza alınmaz olursa olsun her şeyi yiyebiliyordu. Bir kere yedikten sonra da mide suyu bunlardaki besini son damlasına kadar süzüp çıkartıyordu. Kanı, bunu vücudunun en uzak köşelerine kadar taşıyarak en sert ve en güçlü dokuları meydana getiriyordu. Görme ve koklama duyuları epeyce keskinleşmiş, işitme duyusu öylesine gelişmişti ki uykusunda bile en hafif sesleri işitebiliyordu bu sesin bir barış haberi mi yoksa bir tehlike belirtisi mi olduğunu anlayabiliyordu. Tırnakların arasında biriken buzu dişleriyle kırıp temizlemeyi, susadığı ve suyun üstünde kalın bir buz tabakası olduğu zaman, gerileyip sert ön ayaklarıyla atlayarak buzu kırmayı öğrendi. En belirgin özelliği, bir gece öncesinden rüzgarın kokusunu alıp yönünü kestirmesiydi. Bir ağaç ya da bir bayır dibinde yuvasını kazarken, İsterse havada en ufak bir kıpırtı olmasa bile sonradan amansızca esecek bir rüzgar, onu daima rüzgar altı bir yerde kapalı ve kuytu bir sığınakta buluyordu. Yalnızca deneyler sonucunda öğreniyor, uzun zamandan beri ölü olan sezgileri yeniden canlanıyordu. Evcilleştirilmiş kuşakların etkisini yavaş yavaş üstünden atıyordu. Belli belirsiz bir biçimde türünün ilk hallerini, Eski ormanlarda vahşi köpeklerin sürüler halinde gezindiği zamanları, ellerine geçirdikleri avları öldürüp etlerini nasıl yediklerini anımsadı. Pençeleyip yırtarak dövüşmeyi ve kurt usulü dişleriyle çekip koparmayı öğrenmek onun için sıradan bir şeydi artık. Çoktan unutulmuş ataları hep bu tarzda dövüşmüşlerdi. İçinde canlanmaya başlayan eski hayata hız verdi. Ataları ve onların kalıtımıyla soydan soya geçmiş bütün ustalıklar onun ustalığı oldu. Bunlar sanki sürekli kendisininmiş gibi hiç çaba harcamadan ve araştırmadan kendiliğinden geliyorlardı. Ve sanki durgun soğuk gecelerde burnunu bir yıldıza doğru dikip uzun uzun bir kurt gibi uluduğu zaman, yüzyılların ötesinden yıldıza burnunu uzatıp onun ağzından uluyan, ölüp toprak olmuş atalarıydı. Onun ağzındaki nameler onların nameleriydi. Hüzünlerini dile getiren ve onlar için durgunluğun ve soğuğun ve karanlığın anlamı olan nameler. O eski şarkı, yaşamın nasıl başkalarının oyuncağı olduğunu belirlercesine, içinden dalga dalga kabarıp yükseldi. Ve aslına döndü yeniden. Aslına döndü. Çünkü insanlar kuzeyde bir sarı maden bulmuşlardı. Çünkü Manuel... Ücreti karısının ve kendisinin bir sürü küçük kopyasının ihtiyaçlarını karşılamaktan öteye geçmeyen bir bahçıvan yamağıydı. Üçüncü Bölüm Atakan'ın Kudretli Canavarı Bakın içindeki ilk hakim canavar oldukça güçlüydü ve kızak yaşamının sert koşulları altında daha da gelişti. Ama yine de gizli bir gelişimdi bu. Yeni yeni ortaya çıkan ustalığı, dengeyi ve kontrolü sağlamıştı. Rahat nefes alamayacak ölçüde kendini yeni hayatına uydurmakla uğraşıyordu. Bu yüzden de kavga etmek istemiyor, üstelik elinden geldiğince diğerleriyle çatışmaktan kaçınıyordu. Belli bir dikkat ve özen tavırlarını belirliyordu. Ve Spitz'le arasındaki o katı nefretle sabırsızlık göstermiyor, Hiçbir saldırgan harekette bulunmuyordu. Öte yandan güçlü bir ön seziyle Bak'ta kendi geleceği için bir tehlike sezinlediğinden, Spitz dişlerini göstermek için hiçbir fırsatı kaçırmıyordu. Hatta Bak'a gözdağı vermek için, adeti olmayan bir şey yaparak, ancak birinin ya da ötekinin ölümüyle sona erecek kavgayı sürekli kışkırttı durdu. Beklenmedik bir olay olmasaydı bu kavga yolculuğun daha başlangıcında patlayabilirdi. O günün sonunda Le Barge Gölü'nün kıyısında rüzgarlı, berbat bir yerde mola verdiler. Kar fırtınası, bıçak gibi kesen rüzgar ve karanlık onları bir kamp yeri bulmaya zorlamıştı. Bulunabilecek en kötü yeri bulmuşlardı. Arkalarında taştan dik bir duvar yükseliyordu. Pero ile François gölü kaplayan buzun üstünde ateş yakıp uyku tulumlarını sermek zorunda kalmışlar. Yolculukta yük olmasın diye... Çadırı Deya'da bırakmışlardı. Akarsuların sürükleyip getirdiği odun parçaları, buzla beraber eriyip giden ve yemek boyunca onları karanlıkta bırakan küçük bir ateş yakılmasında hayli işe yaradı. Bak, çukurunu rüzgarı tutan kayanın hemen dibinde kazdı. Yeri öylesine kuytu ve ılıktı ki, François ateşte yumuşatıp hazırladığı balıkları dağıtırken, istemeye istemeye çukurdan çıktı. Ama... Bak, payına düşeni alıp bitirip döndüğü zaman yuvasını başkası tarafından ele geçirilmiş buldu. Tehdit edici bir hırlama, yuvasına giren saldırganın Spitz olduğunu gösterdi. Bak, şimdiye kadar düşmanıyla bela çıkarmaktan kaçınmıştı. Ama bu kadarı da fazlaydı artık. İçindeki canavar kükredi. Her ikisini de şaşırtan bir öfkeyle Spitz'in üstüne atıldı. Spitz daha çok şaşırmıştı. Çünkü bak üzerindeki deneyimi ona rakibinin yalnızca büyüklüğü ve ağırlığı yüzünden kendine ezdirmeyen son derece uysal bir köpek olduğunu göstermişti. Baklaşpit darmadağın olan yuvadan birbirlerine kenetlenmiş halde dışarı çıktılar. Kavganın nedenini anladığı zaman François da şaşırmıştı. "Hey!" diye bağırdı Baka. "Gebert onu, şu pis hırsızın dersini ver." Spitz de aynı derecede istekliydi dalış yapmak için fırsat kollayarak bir öne bir arkaya dolanıp dururken öfke ve hırstan haykırıyordu. Onun gibi fırsat kollayarak öne arkaya dönen Bak, ondan daha asebesti ve daha dikkatsiz değildi. O da avantajlı bir fırsat yakalamak için dönüp duruyordu. Ama işte tam o sırada üstünlük mücadelelerini daha ilerideki günlere, uzun yolların ötesine taşıyacak beklenmedik bir olay oldu. Pero'nun küfürü Kemikli bir bedene inen sopanın vurduğu yerden ses getiren darbesi ve acıdan gelen keskin bir uluma pandominayı başlattı. Pusuya yatmış, tüylü gölgelerle dolu kamp yeri birden canlanı vermişti. Bir yerli köyünden kampın kokusunu alıp gelmiş, açlıktan kıvranan köpeklerdi bunlar. 80'i 90'ı 1'den. Bak ve Spitz dövüşürken sürünerek yaklaşmışlar. Ve iki adam kalın sopalarla aralarına daldığı zaman dişlerini göstererek saldırmışlardı. Yemek kokusundan çılgına dönmüşlerdi. Pero birini başını yiyecek sandığın içine gömmüş halde yakaladı. Sopası deriye yapışmış kaburgalara olanca ağırlığıyla indi ve yiyecek sandığını yere devirdi. Aynı anda açlıktan gözleri dönmüş canavarların yirmisi birden ekmeği ve domuz yağını kapıştılar. Sopalar aman vermeden indi tepelerine. Sopa yağmuru altında acı acı havlayıp uludular ama son ekmek kırıntısını da mideye indirene kadar aynı çılgınlıkla sağa sola saldırdılar. Bu arada şaşkına dönmüş kızak köpekleri yuvalarından fırlamışlar ama bu vahşi saldırganların ani baskınıyla neye uğradıklarını şaşırıp hiçbir şey yapamamışlardı. Bak hiç böyle köpek görmemişti. Sanki kemikleri derilerini yırtıp dışarı fırlayacak kadar zayıftılar. Gözleri alev alev ve dişlerinin arası köpüklü, çamurlu postlara şöylece bir sarını vermiş kuru iskeletlerdi bunlar. Ama açlığın verdiği çılgınlık onları korkunç, karşı koyulmaz bir hale getiriyordu. Bunlara karşı çıkmak imkansızdı. Kızak köpekleri ilk atakta yamaca doğru sürüldüler. Bak üç köpeğin saldırısına uğramış, göz açıp kapayana kadar kafası, omuzları paralanıp yırtılmıştı. Çıkan gürültü korkunçtu. Billy her zamanki gibi sızlanıyordu. Dave ve Solex yaralarından kan damlayarak omuz omuza vermişler, düşmanla yiğitçe dövüşüyorlardı. Joe şimşek gibi atılıp dişlerini karşısındakine gömüyordu. Bir keresinde dişini köpeklerden birinin ön ayağına geçirdi ve kemiklerini unufak edene kadar çatır çatır çiğnedi. Hırsızlığıyla ün salmış olan Pike yürüyemez haldeki hayvanın üstüne atıldı. Hızla diş geçirip geri çekilerek boynunu kırdı. Bak, köpükler içindeki bir düşmanı gırtlağından yakaladı ve dişleri büyük atardamara gelince baştan aşağı kana bulandı. Kanın ağzındaki ılık tadı onu daha büyük bir vahşete sürükledi. Kaldırıp bir başkasının üstüne fırlattı kendini ve aynı anda kendi boğazına geçirilen dişlerin acısını duydu. Böyle haince yandan saldıran Spitz'ti. Kampın kendilerine düşen bölgesini temizleyen Pero ile François, kızak köpeklerinin yardımına koştular. O vahşi aç yaratıklar dalgası önlerinde geriledi. Bak bir ara kendisini serbest buldu. Ancak bu sadece bir an sürdü. Adamlar yiyeceklerini kurtarmak için dönmek zorundaydılar. Onlar gider gitmez, vahşi köpekler yeniden kızak takımına saldırdılar. Billy yiğitliğe varan bir korkuyla, vahşi çemberi yarıp fırladı ve buzun üzerinden ötelere kaçtı. Pike ve dab takımın geri kalanlarını peşlerine takıp onun izinden gittiler. Buck da onların arkasından fırlamak için kendini toplarken, göz ucuyla Spitz'in onu devirmek niyetiyle üstüne geldiğini gördü. Bir kere ayağı yerden kesilip de o vahşi köpek kitlesinin altında kaldı mı, kurtuluş umudu yoktu. Spitz'in vuruşunu yere yıkılmadan savuşturup gölün üzerinden kaçanlara katıldı. Daha sonra takımın dokuz köpeği bir araya gelip ormanda barınacak bir yer aradılar. Kimse peşlerinden gelmiyordu ama onlar yine de telaşlı bir kaçış içindeydiler. İçlerinde dört ya da beşten az yara alan yoktu. Kimilerinin durumu ise bayağı tehlikedeydi. Dab'ın arka ayaklarından biri kötü sakatlanmıştı. Takıma Dea'da en son katılan kızak köpeği Dolly'nin boğazı parçalanmıştı. Joe gözünün birini kaybetmişti. Bir kulağa dişlenip paramparça edilmiş olan iyi huylu Billy ise bütün gece boyunca ağlayıp sızlandı. Gün ışırken bitkin bir halde toparlayarak kampa geri döndüler. Yağmacılar gitmişlerdi. Pero ile François'ı öfke içinde buldular. Yiyeceklerinin neredeyse yarısı gitmişti. Köpekler kızağın kayışlarını ve çadır bezinden yapılma siperliği bile dişleyip paramparça etmişlerdi. Kısaca, yenilecek, yenilmeyecek ne varsa hiçbiri kurtulamamıştı ellerinden. Pero'nun bir çift makosenini yemişler, deri koşumlardan parçalar koparmışlar, hatta François'nın kamçısının ucundan yarım metre götürmüşlerdi. François kendi kamçısının üzüntüsünden sıyrılıp yaralı köpeklere bakmaya kalktı. Ah dostlarım, dedi yumuşak bir sesle. Belki bu ısırıklar sizi kudurtur. Belki hepsi de kudus köpeklerdi. Tanrı kahretsin. Sen ne dersin ha Pero? Kurye kararsız bir şekilde başını salladı. Dawson'a ulaşmak için daha dört yüz millik yol varken, köpeklerin arasında kudus salgını hiç de işine gelmezdi. İki saat süren küfürler ve çabalar sonucunda koşumları düzene soktular ve yaralı takım o güne kadar açtıkları ve Dawson'a kadar aşacakları yolun en zorlu bölümünde ilerlemeye koyuldu. Dirty Mile ırmağı oldukça genişti. Azgın sular dona meydan okuyordu. Ancak suyun durgun olduğu yerlerde ırmak buz tutmuştu. Bu korkunç 30 mili aşmak için 6 günlük yorucu bir çalışma gerektiydi. Gerçekten de korkunç bir 30 mildi bu. Çünkü her adımı köpekler ve adamların yaşamları pahasına atılıyordu. Pero el yordamıyla bulmaya çalışırken belki 10 kere ince buzu kırıp gömüldü ve elinden hiç eksik etmediği uzun sopası sayesinde kurtuldu. Ama dondurucu bir soğuk vardı. Termometre sıfırın altında 10 dereceyi gösteriyordu. Her suya düşüşünde sağ kalabilmek için bir ateş yakmak ve üstündekilerini kurutmak zorunda kalıyordu. Onu hiçbir şey yıldırmıyordu. Hiçbir şey yıldırmadığı içindir ki hükümet kuryesi olarak seçilmişti. Ufacık çarpık suratını ayaza verip sabahın kör karanlığından, akşamın zifiri karanlığına kadar uğraşarak her türlü tehlikeye göğüs geriyordu. Ayakları altında çatlayıp kırılan, üstünde bir an bile durmaya cesaret edemedikleri ince buz üstünde kıyılar boyunca gitti. Bir keresinde Dave ve Buck'la birlikte kızak kırılan buzun içine gömüldü. Sürüklenip dışarı çıkardıklarında yarı donmuş ve neredeyse boğulacak haldeydiler. Onları kurtarmak için adet haline gelen ateşin yakılması gerekti. Baştan ayağı buza bulanmışlardı. Adamlar onların ateşin çevresinde koşturarak terletip buzlarını erittiler. Ateşin o denli yakınından geçiyorlardı ki neredeyse alevlerin üstüne basacaklardı. Bir başka seferde şipit gömüldü buza ve ardından bütün takımı da sürükledi. Sadece bak her yanına ok gibi batıp ısıran buzun kaygan kenarına ön pençelerini dayayarak var gücüyle direndi. Bakın arkasında da kendisi gibi geriye doğru direnen Dave ve kızağın gerisinde de kaslarını gerip çatırdatıncaya kadar kayışlara asılan François vardı. Buzlar bir kez daha hem arkalarında hem önlerinde kırılmıştı. Yamaca tırmanmaktan başka çareleri yoktu. Pero ancak bir mucize sayesinde kurtulabileceklerini düşünürken François o mucizenin olması için dua ediyordu. Kızağın bütün kayışları, kösele şevitleri ve koşum takımının son parçaları da kullanılarak yapılan uzun bir iple köpeklerle bir bir yamacın tepesine çekildiler. François en son kızakla yüklerin ardından geldi. Sonra aşağı inebilecekleri uygun bir yer aramaya başladılar. Tabii aşağı inmeyi de ipleri sayesinde başarabileceklerdi. Gece onları gün boyunca sadece bir çeyrek mil yol almış olarak yine ırmağın üstünde yakaladı. Hotalinka'ya sert buza ulaştıkları zaman bak bitkindi. Geri kalan köpekler de aynı durumdaydılar. Ama Pero kaybedilen zamanı kapatmak için onları erkenden yola koşuyor ve eskisinden geç saatlere kadar mola vermiyordu. 1. gün 35 mil yapıp Big Salmon'a vardılar. İkinci gün 35 mil daha aşıp Little Salmon'ı buldular. 3. gün onları Five Fingers'e ulaşan bir 40 mil yaptılar. Bak, diğer kızak köpeklerinden oldukça farklıydı. Ayakları onlarınki kadar sıkı ve sert değildi. Bir ilkel adam ya da medeni bir insan tarafından evcilleştirilen ve bugüne dek gelen kuşağın en son örneğiydi o. Yorucu geçen günler ve kavga onun yumuşacık ayaklarını iyice yıpratmıştı. Topallıyordu. Mola onun için tam bir kurtuluş olmuştu. Bitkince uzandı yere. Açtığına rağmen balıktan payına düşeni almak için bile yerinden kımıldayacak hali yoktu. Sonunda yemeğini Fransu'ya getirmek zorunda kaldı. Köpek sürücüsü her akşam yemekten sonra da yarım saat bakın ayaklarını oluyordu. Kendi ayakkabılarını gözden çıkarıp, Pabuçların derisinden Bak'a dört tane ayakkabı yaptı. Büyük rahatlıktı bu. Hatta bir sabah François ayakkabıları giydirmeyi unutunca Bak sırt üstü yatıp dört ayağını havada yalvarırcasına sallayarak yalın ayak yola çıkmayı reddettiği zaman Peron'un çarpık suratı sırıttı. Gittikçe yol ayaklarını sertleştirdi ve eskiyen ayakkabılar kaldırıp atıldı. Bir sabah Pelide koşumlara bağlanırken, O güne kadar göze batan, hiçbir şey yapmamış olan doli birden kudurdu. Köpeklerden her birinin tüylerini diken diken eden, acı verici uzun bir kurt ulumasıyla kudurduğunu açığa vurdu. Ve sonra doğruca Bak'ın üzerine atıldı. Bak, daha önce hiç kudurmuş köpek görmemişti. Kudurganlıktan korkması için bir sebep de yoktu. Ancak yine de bunda korkunç bir şey olduğunu anlayıp panik içinde kaçtı. Bak önde. Nefes nefese soluyup ağzı köpürerek bir adım gerisinden gelen Doli peşinde fırlayıp gittiler. Bak, öylesine korkmuş ve hızlı koşuyordu ki Doli arayı kapatamıyordu. Adacığın ortasındaki ağaçlığa daldı. Öteki uca kadar koştu. Kalın bir buz tabakasıyla kaplı bir ara kanaldan ikinci ve sonra bir üçüncü adacığa atladı. Geri dönüp ırmağa geldi ve çaresizlik içinde karşıya geçmeye başladı. Bütün bu süre boyunca arkasına bakmadığı halde Dolly'nin hırıltısını hemen bir adım gerisinde duyuyordu. François bir çeyrek milöteden seslendi. Bak hala bir adım önde nefes alabilmek için zorlukla soluyarak ve bütün umudunu François'nın kendisini kurtaracağına bağlayarak geri döndü. Köpek sürücüsü elindeki baltayı havaya kaldırmış duruyordu ve bak şimşek gibi önünden geçer geçmez... Balta olanca hızıyla kudurmuş dolinin kafasına indi. Bak sendeleyerek çaresizlik içinde soluk soluğa kendini kızağın üstüne attı. Bu Spitz'in eline geçecek en büyük fırsattı. Bakın üstüne saldırdı. Dişlerini iki kez hiç karşı koyamayan düşmanına geçirdi. Ve etini parçalayarak kemiğe kadar inen bir yara açtı. Sonra Fransuan'ın kırbacı sırtında indi. Bak, mutluluk içinde onun takımdaki köpeklerden hiçbirinin tatmadığı bir dayağı yemesini seyretti mutlulukla. ''Canavarın teki bu Spitz.'' dedi Pero. ''Öldürecek bakı günün birinde.'' ''Bak onun gibi bir canavarı cebinden çıkarır.'' diye cevapladı François. ''Bak her bakışımda kesinlikle anlıyorum bunu.'' ''Bana bak, bu sözümü unutma. Günün birinde bu canavar gibi kudurup Spitz'i paramparça edecek.'' Sonra da karın üstüne tükürüp atacak. Bilirim ben. Ondan sonra aralarında savaş başladı. Lider köpek ve takımın kabul edilmiş önderi olan Spitz, üstünlüğünün bu garip Southland köpeğinin tehdidi altında olduğunu seziyordu. Gerçekten de bak, onun için garip bir köpekti. Çünkü o zamanı dek tanıdığı bütün Southland'li köpeklerin içinde bir teki bile ne kampta ne kızakta değerli bir yaratık olarak dikkatini çekmemişti. Hepsi yumuşacık, çalışmaktan, donmaktan ve açlıktan ölüp giden köpeklerdi. Bak onların hiçbirine benzemiyordu. Yalnız o dayanmış, gelişmiş, güçte, vahşilikte ve sinsilikte eskim o köpeğiyle boy ölçüşebilmişti. Öyleyse önder olabilecek bir köpekti. Onu asıl tehlikeli yapan, kırmızı kazaklı adamın elindeki sopanın körü körüne bir yiğitliği, önder olma isteğindeki aceleciliği söküp atmış olmasıydı. Olağanüstü bir kurnazlığa sahipti ve ilkellikten öte olmayan bir sabırla uygun zamanı bekliyordu. Liderlik kavgasının başlaması kaçınılmazdı. Bak istiyordu bunu. Yapısı böyle olduğu için köpekleri son nefeslerine dek çalıştıran koşum takımlarının içinde mutlulukla ölmelerine neden olan, takımdan çıkarttıklarında kalplerini kıran o atsız, anlaşılmaz kızak gururuna yakalandığı için istiyordu bunu. Dave'in bir kızak köpeği olarak duyduğu, Solex'in kızağı bütün gücüyle çekerken içinde taşıdığı bir gururdu bu. Kamp toplandığı zaman onları avucuna alan, huysuz, ters birer hayvan olmaktan çıkarıp, gayretli, hevesli, hırslı yaratıklar haline getiren bir gururdu bu. Bütün gün onları mahmuzlayıp ileri süren ve geceleri mola verilince elemli huzursuzluklarına ve hoşnutsuzluklarına kapılıp kendini koyveren bir gururdu bu. Spitz'i ayakta tutan, yolda hatalı iş yapanı ya da işten kaytaranları dövmesine, sabahları koşumlar bağlanırken kaçıp saklananları yola getirmesine sebep olan bir gururdu bu. Spitz'in baktan muhtemel bir öncü köpek olarak korkması da yine bu gururdandı. Ve bu bakın da gururuydu. Açıkçası Şpitsin liderliği tehdit altındaydı. Onunla cezalandırılması gerekirken işten kaçanların arasına giriyordu. Ve bunu bile bile yapıyordu. Bir gece tipi halinde kar yağmıştı. Ertesi sabah hastalık hastası Pike etrafta görünmedi. 30 santim kalınlığındaki karın altında yattığı çukurda güvenle saklanmıştı. François onu çağırdı. Aradı ama boşuna. Spitz öfkeden köpürüyordu. Gizlenilebilecek her yeri koklayarak kazarak Bütün kampı öfkeyle taradı. Öylesine korkunç umurdanıyordu ki Pike onun sesini duyunca saklandığı yerde titredi. Fakat sonunda Pike toprak üstüne çıkartıldı ve Spitz cezalandırmak için üstüne atladığı zaman bak onunkine eş bir öfkeyle fırlayarak araya girdi. Bu öylesine beklenmedik ve öylesine kurnazca olmuştu ki Spitz'in ayakları yerden kesilip arkaya yuvarlandı. Sefil bir halde titremekte olan Pike, bu belirgin baş kaldırma karşısında yüreklendi ve yere yıkılmış liderinin üstüne atladı. Dövüşte eşitlik ve dürüstlük Bak için unutulmuş bir yasaydı. O da atılış bitsin üstüne. Ama François bir yandan olanlara kıkırdayıp gülerken yine de adalet dağıtımında haksızlığa sapmayıp kamçısını bütün gücüyle Bak'a indirdi. Bu, Bak'ı yere yıkılmış rakibinden söküp almaya yaramadı. O zaman kamçının sapı işe karıştı. Vuruştan sersemleyen bak geriye yıkıldı. Spitz bir yandan suçlu paykı cezalandırırken, öte yandan da kırbaç bak'ın üstünde şaklayıp durdu. Sonraki günlerde Dawson gittikçe yakınlaşırken, bak lider Spitz'le suçluların arasına girmeye yine devam etti. Ancak bunu kurnazca, François ortalıkta olmadığı zaman yapıyordu. Bakın gizli isyanıyla genel bir isyan baş gösterdi. Ve bütün takıma yayıldı. Dev ve Solex değişmediler. Ama takımın geri kalanları kötüleştikçe kötüleşti. İşler artık düzenli gitmiyordu. Sürekli bir çekişme ve kavga vardı. Bela her zaman hazırdı ve bunun altında Buck yatıyordu. Fransuay'ı oyalıyordu. Çünkü köpek sürücüsü ikisi arasında er geç patlak vereceğini bildiği ölüm kalım savaşının endişesi içindeydi. Sürekli ve çok geceler başka köpekler arasındaki kavga ve çekişme sesleri, Buck'la Spitz'in kavgaya tutuşmuş olacağı korkusuyla uyku tulumundan dışarı fırlatıyordu onu. Ama bu beklenen fırsat bir türlü ele geçmedi. İnsanın içine sıkıntı veren bir öğle sonu, o büyük dövüşü yapmamış, yapamamış olarak Dawson'a girdiler. Burada bir sürü insan ve sayısız köpek vardı. Bak hepsini de çalışıyor buldu. Köpeklerin işe koşulması ilahi bir takdir gibi görünüyordu. Gün boyunca uzun takımlar halinde ana caddeden bir aşağı bir yukarı kayıyorlar ve geceleri boyunlarındaki çıngırakların sesleri hala duyulabiliyordu. Kulübe kalaslarını ve ateş yakmak için kullanılan tahta parçalarını madenlere kadar çekiyorlar, Santa Clara Vadisi'nde atların yaptığı bütün işleri yapıyorlardı. Bak arada bir güneyli köpeklere rastlıyordu. Ama çoğunlukla bunlar vahşi kurt, eskimo karışımı köpeklerdi. Her gece düzenli olarak saat 9'da, 12'de ve 3’te bir akşam şarkısına başlıyorlardı. Bu sırlarla dolu, büyülü namelere büyük bir mutlulukla katılıyordu bak. Başlarının üstünde renkli ışıklar soğuk soğuk yanar, yıldızlar bu dansta kayar ve kadifeden bir tabut örtüsü gibi üstünü kaplayan karın altında toprak, Duygusuz ve kas katı kesilirken, kızak köpeklerinin bu şarkısı, yaşamın bir meydan okuyuşu sayılabilirdi. Yalnız bu, uzun süreli feryatlar ve kesik hıçkırıklarla dolu yüksek perdeden bir şarkıydı ve daha çok hayatın yakarışı, varoluş acısının dile getirilişiydi. Eski bir şarkıydı bu. Şarkıların hüzünlü olduğu bir zamanın, dünyanın gençlik devrinin ilk şarkılarından biriydi. Baka anlamadığı bir hüzün veren bu ağıt, sayısız kuşakların küme küme acısını yüklenmişti. Bu şarkıda vahşi atalarının çilesi, eskiden kalma yaşama acısı ve atalarına ürkütücü, esrarlı gelen soğuk ve karanlığın korkusuyla inleyip hıçkırıyordu. Ve şarkının dokunaklıdığı, ateş karşısında ve dam altında geçirilen devirlerden geriye, uluma çağlarındaki hayatın başlangıcına, Çiğ et yendiği zamanlara uzanan havlayışının o esrarlı güzelliğini anlatıyordu. Kıza, Dawson'a çektiklerinden yedi gün sonra, Barrickson'ın yanındaki dik yamaçtan Yukon Irmağı'na indiler. Dea'ya ve tuzlu suya doğru ilerlediler. Pero, postayı getirdiklerinden daha da aceleymiş gibi bir hızla götürüyordu. Üstelik yolculuk gururunu o da yakalamıştı. Amacı o yılın hız rekorunu kırmaktı. Bunun için birkaç nedeni vardı. Bir haftalık dinlenme köpeklere güçlerini yeniden kazandırmış, onları baştan ayağa düzene sokmuştu. Gelirken açtıkları yol kendilerinden sonra gelenler tarafından iyice düzelmişti. Üstelik polis iki üç yerde köpekler ve insanlar için yiyecekler hazırladığından daha hafif yolculuk yapma olanağını bulmuştu. İlk gün 50 millik uzaklıktaki Sixty Mile'e ulaştılar. İkinci gün onları Yukon üzerinde hızla Peli'ye doğru ilerlerken yakaladı. Ama bu mükemmel koşu büyük bela çıkmadan ve François öfkelenmeden tamamlanamadı. Bakın yönettiği sinsi isyan takımının beraberliği bozulmuştu. Eskisi gibi sanki koşan tek bir köpekmişçesine olan birlik yoktu artık. Bakın isyancılara verdiği cesaret onları çeşit çeşit küçük suçlara yönlendiriyordu. Spitz artık çok korkulacak bir lider olmaktan çıkmıştı. Eski korku gitti ve onun otoritesine karşı çıkacak bir ortam doğdu. Bir gece Pike yarım balığını yürütüp bakın himayesi altında mideye hızla indirdi. Bir başka gece Dabla Joe Spitz ile boğuşup hak ettikleri cezayı vermekten vazgeçirdiler onu. Ve hatta Billy, o iyi huylu Billy, Daha az iyi huylu oldu ve eski günlerdeki yatıştırıcılığını hemen hemen unutturan bir tonda sızlanmaya başladı. Bak hırlayıp korkutucu bir şekilde tüylerini kabartmadan hiç yanaşmıyordu Spitz'in yanına. Aslında tavırları daha çok bir kaba dayınınkilerini andıran, Spitz'in burnunun dibinde kasıla kasıla bir aşağı bir yukarı yürüyordu. Disiplinin bozulması aynı ölçüde köpeklerin birbirleriyle olan ilişkilerini de etkiledi. Aralarında eskisinden de sık dövüş ve kavga çıkıyor, bazen kamp yeri ulumalarla dolu bir tımarhane haline gelinceye kadar sürüyordu bu çekişmeler. Sonu gelmez kavgalar sinirlerini bozduğu halde değişmeyen yalnız Dave ve Solex'ti. François yakası açılmadık küfürler ediyor, müthiş bir öfkeyle karların üstünde tepinip saçını başını yolluyordu. Kamçısı köpeklerin arasında sürekli ıstık çalıyor ama bu da pek bir işe yaramıyordu. Arkasını döner dönmez yeniden başlıyorlardı. Bak takımın geri kalanlarını korurken o da kamçısıyla Spitz'e arka çıktı. François bütün kargaşalıkların arkasında Bakın yattığını, bakta onun bunu bildiğini biliyordu. Ama Bak bir kez daha suçüstü yakalanmayacak kadar kurnazdı. Koşum takımlarının içinde bağlılıkla, canla başla çalışıyordu. Bu işi yapmak artık onun için mutluluk kaynağıydı. Yine de sinsice arkadaşlarının arkasından bir kavga çıkartmaktan ve kayışları dolandırmaktan daha büyük bir zevk alıyordu. Bir gece yemekten sonra Takena boğazının ağzında Dap bir kutup tavşanının yolunu kesti ama budalaca elinden kaçırdı. Bir anda bütün takım havlayarak avın peşine düştü. 300 metrelerde Kuzeybatı Polis Karakolu vardı. Karakolun 50 köpeği de bu kovalamaya katıldılar. Tavşan hızla ırmağın aşağılarına koştu. Ufak bir dereye sapıp donmuş dere yatağından yukarı durmadan yoluna devam etti. Köpekler güçlükle yol açıp ilerlerken tavşan karın üstünde kuş gibi gidiyordu. Güçlü kuvvetli 60 köpeklik sürünün başında bak dönemeçten dönemece koşuyor ama arayı kapatamıyordu. Yere değecek kadar alçaktan heyecanla soluyarak koşuyor, enfes vücudu her adımda solgun ay ışığında ileri atılan bir şimşek gibi parıldayarak yol arıyordu önde kutup tavşanı, ölümün habercisi, soluk bir hayalet gibi her adımda daha da ileri fırlıyordu. Belirli zamanlarda insan eliyle yapılmış kurşunlarla, saçmalarla bir şey öldürmek için insanları toplum kurallarıyla dolu kentlerden söküp, dağlara, ormanlara iten o eski içgüdülerin canlanması, kana susamışlık, öldürme zevki, hepsi, hepsi vardı bakta. Yalnız onun duyguları kesinlikle çok daha içtendi ve derindendi. Sürünün başında gidiyor, kendi dişleriyle öldürmek ve yüzünü gözünü ılık kanla yıkamak için yabani avın, soluyan etin peşinden koşuyordu. Yaşamın doruğunu belirleyen ve artık onun ötesinde yaşamın daha da yükselmeyeceği bir kendinden geçme vardı. Bu kendinden geçme kişinin en canlı olduğu andı. Bu kendini kaybetme Bu yaşantı unutkanlığı, benliğinden sıyrılıp bir alev tabakasına dalan sanatçıya, bombalanmış bir alanda savaş çılgınlığına kapılan ve düşmana aman vermeyen askere gelir. İşte baka sürünün başını çeken, eski kurt feryadını haykıran, ay ışığında hızla önünden kaçan ve canlı olan yiyeceğin peşinden koşan baka da geldi bu unutkanlık. Varlığının derinlerinden, varlığının kendinden de öte derinliklerinden, Zamanın döllendiği yere kadar uzanan derinliklerden gelen sesi aykırıyordu. Onu yöneten, yaşamın ileri atılan dalgası, varoluşun önüne geçilmez yükselişiydi. Onu yöneten, bütün kaslarının, eklemlerinin ve sinirlerinin ayrı ayrı duydukları önüne geçilmez mutluluktu. Onu yöneten, hareket içinde anlamını bulan, Yıldızların altında ve kıpırdamayan ölü toprağın üstünde uçarcasına giden, parlak, şahlanmış ve içinde ölüm olmayan her şeydi. Ama en aşırı duygularında bile soğuk ve hesaplı olan Spitz, sürüden ayrılmış, derenin uzun bir dönemek yaptığı yerde dar bir boğazdan, kestirmeden gitmişti. Bak bunu bilmiyordu. Hala önünde kuş gibi uçan bir tavşanın soğuk ölüm habercisi hayaleti olduğu halde, Dönemeci kıvrılırken, bir başka ve daha büyük hayaletin, üstlerinde yükselen yamaçtan aşağı tavşanın üzerine atladığını gördü. Spitz'ti bu. Tavşan dönemedi ve beyaz dişler daha havadayken etine geçip bel kemiğini kırarken, vurulmuş bir adamın çıkarabileceği kadar yüksek bir sesle haykırdı. Ölümün kavrayışıyla, yaşamın doruğundan aşağı yuvarlanan, Yaşamın haykırışı üzerine bakın peşindeki bütün sürüden bir cehennem korusunun umutlu şarkısı yükseldi. Bak sesini çıkarmamıştı. Kendini tutamayıp Spitz'e yaklaştı. Ve omuz omuza geldi. Ama öylesine sert çarpışmışlardı ki boynunu ıska geçti. Bembeyaz karların üstünde yuvarlandılar. Spitz sanki hiç yuvarlanmamış gibi hemen ayağa kalktı. Bakın omzunu ısırıp geri sıçradı. Kıvrılan ve hırıldayan etsiz dudaklarıyla ayağını yere daha sağlam basmak için gerilerken bir kapanın çelik dişleri gibi birbirine çarptı dişleri. Bir anda anladı bak. Zaman gelmişti. Ölümdü bunun sonu. Kulakları geri atmış, bütün dikkatiyle fırsat kollayıp hırlayarak dönerlerken bu sahne çok bildik bir seziyle canlandı bakın kafasında. Bütün bunları hatırlıyor gibiydi. Bembeyaz ormanı, toprağı, ay ışığını ve savaş heyecanını. beyazdığın ve sessizliğin üzerine bir ölüm sessizliği yayıldı. En ufak bir rüzgar fısıltısı yoktu. Hiçbir şey kımıldamıyor, yaprak bile oynamıyordu. Köpeklerin soğukta duman halinde nefesleri yavaşça yükseliyor ve buzlu havada takılıp kalıyordu. Yaban tavşanının işini çabuk bitirmişlerdi ve doğru dürüst ehlileşmemiş kurtlar olan bu köpekler, Şimdi bir bekleyiş halkası halinde çevrelenmişlerdi. Bakla Spitz'in etrafına. Sadece gözleri parlayıp nefesleri ürkek ürkek yükselirken onlar da sessizdi. Bu eskiden kalma sahne baka yeni yani başka bir deyişle tuhaf gelmiyordu. Sanki hep ola gelmiş, sanki alışılmış bir şeydi bu. Spitz usta bir dövüşçüydü. Spitsbergen'den, kutup üzerinden Kanada'ya ve Barron's'a kadar her çeşit köpeğin üstesinden gelmiş ve onlara hakim olmuştu. Acı bir hiddetti onunki ama asla kör bir öfke değildi. Parçalamak ve yok etmek arzusu içindeydi. Düşmanının da kendisi gibi aynı duygular içinde olduğunu hiç unutmuyordu. Bir saldırıya hazır olmadan asla saldırmıyor, bir atağa karşı kendini güvene almadan düşmanın üstüne atılmıyordu. Büyük beyaz köpeğin boynuna dişlerini geçirmeye boşuna uğraştı bak. Dişleri ne zaman yumuşak ete doğru dalsa, Spitz'in dişleriyle karşılaşıyordu. Diş dişe geldiler. Dudaklar kesilip kanamaya başladı. Ama bak düşmanının savunusunu yırtıp geçemedi. Sonra kızıştı ve Spitz'i bir atak girdabı içine aldı. Zaman zaman yaşamın yüzeye yakın bir yerde fokur fokur kaynadığı o kar beyazı boyuna ulaşmaya çalıştı. Ama her seferinde Spitz onun saldırısını etkisiz bırakıp geri çekildi. Sonra bak saldırıya geçti ve gırtlağını atlayacakmış gibi yapıp birden başını arkaya atarak yandan dolandı. Spitz'e kafa vurup yere yıkmak için omuz omuza geldi. Ama tam tersine her seferinde Spitz sıçrayıp uzaklaşırken bakın omzu paralanıyordu. Soluk soluğa kalan Baktan oluk gibi kan boşanırken Spitz tek bir yara bile almamıştı. Dövüş gittikçe korkunçlaşıyordu. Bütün bu süre boyunca kurtları andıran köpeklerden oluşan 8 çember yere düşen köpeğin işini bitirmek için bekliyordu. Bakın soluğu kesildikçe şüpit saldırıyor ve onu sendeletiyordu. Bak bir defasında düştü ve bütün o altmış köpeklik halka ayağa dikildi. Ama daha havadayken kendini topladı ve halka yeniden olduğu yere çöküp bekledi. Ama bakın kudret için biçilmiş bir özelliği vardı. Hayal gücü. İç güdüsüyle dövüşüyordu. Aynı şekilde kafasını kullanarak da dövüşebilirdi. Eski omuz numarasını yapacakmış gibi atıldı. Ama son anda kara sürtünürcesine eğilip daldı. Dişleri Spitz'in sol ön ayağına gömüldü. Spitz'in ayağının kırılan kemiklerinin çatırtısı duyuldu. Beyaz köpek üç ayakla dikildi karşısına. Üç kere onu yere yıkmaya çalıştı. Sonra aynı oyunu tekrarlayıp sağ ön ayağını kırdı. Acıya ve çaresizliğe rağmen Spitz ayakta kalabilmek için çılgınca boğuştu. Alev alev yanan gözleri, dışarı sarkmış dilleri ve yükselen gümüşü nefesleriyle sessiz halkanın eskiden gördüğü, buna benzer halkalar halinde yenilen düşmanın üzerine kapanışı gibi kendi üzerine kapandığını gördü. Bu sefer yenilen kendisiydi. Onun için hiçbir umut kalmamıştı. Bak, acımıyordu. Acıma güney bölgelerine yakışır bir şeydi. Son saldırı için hazırlandı. Çember öylesine daralmıştı ki eskimo köpeklerinin soluklarını böğründe duyabiliyordu. Spitz, yere düşmesini bekleyen düşmanlarının arkasında ve her iki yanda gözleri üstünde sabitleşmiş, sıçramaya hazırlanarak yarı çökmüş bir halde durduklarını görebiliyordu. Ortalığa bir hareketsizlik çökmüştü. Taşlaşmışlar gibi bütün hayvanlar durgundu. Yalnızca Spitz sanki yaklaşan ölümü korkutmak istiyormuşçasına, korkunç bir tehditle homurdanarak sendeliğe sendeliğe bir öne bir arkaya giderken, tüyleri dimdik olmuş, tir tir titriyordu. Sonra bak atlayıp geri çekildi. Ama atladığında omzu sonunda düşmanın omzunu bulmuştu. Spitz gözden kaybolurken, Karanlık çember ay ışığına gömülmüş karların üstünde bir nokta halini almıştı. Başarılı şampiyon, öldüren ve yaptığı işi beğenen, o hakim ilk canavar bak olduğu yerde durup onları seyretti.